Merhaba, ben Bahadır Zeytinoğlu. Ben Murat Lostar. Evet, biz bugün şakacıyız, <gülüyor> anlayacağınız gibi. Ee, çünkü niye şakacıyız? Çünkü benim sindirim çok bozuk. Niye bozuk? Bu telefonlar yüzünden bozuk Murat. <gülüyor> Yine bir arkadaşıma böyle tuhaf bir şeyler olmuş telefonla. Ee, demek ki artık bu telefonlar üzerinden gelen virüsler bizim hayatımıza e, girmeye başladı. Daha önce de haber vermiş şey yapın, neredesin? Bir, birkaç ay oldu değil mi bunu konuşalım? Evet. Radyoda Ama da konuşmuştuk. Gerçekten öyle. Şimdi bir onu kısaca üstünden geçelim mi? Neler oluyordu? Tabii aslında özetle çok hani iki cümleyle özetlemem gerekirse telefonlar artık bilgisayarlaşmaya başladı. Bilgisayarlar da küçülmeye ve telefonlaşmaya başladılar bir anlamda. <gülüyor> Ama neyse o ikinci kısmını bir kenara bırakalım. Ee, telefonların artık içinde daha güçlü e, yazılım özellikleri var dışarıdan oyun yükleyebiliyoruz yeni uygulamalar yükleyebiliyoruz. Ben hiçbirini yapmıyorum. Çok iyi yapmamaya devam et çünkü <gülüyor> bunların arasında bunları yüklerken işte virüs turuvatı vesairelerde yükleniveriyorlar. Aslında e, daha önce konuştuğumuz problem ya da risk buydu. Bu risk artık gittikçe yaygınlaşmaya başladı. E, özellikle bu. Mavi diş, bluetooth üzerinden haberleşebilen telefonlarda bu gittikçe artmaya başladı. Çünkü birbirlerinin 30 metre çapındaki bir daire içindeki diğer telefonları kendini hızla dağıtıyor bu yeni programlar. Ama kapalıyken de mi olabiliyordu? Şimdi bluetooth'u biz kapalı tutarsak eğer hiç bulaşmadığı sürece problem yok. Bir kere bulaştıktan sonra sen kapatsan da o kendisi kapalıymış Aklı. gibi gösterip açıp kendini sağa sola yayabiliyor. Onu da şeyden anlıyorduk. Pili normalden çabuk bitmeye başlıyor telefonun. Ama onu tam olarak anlayamayabiliriz. Çünkü pilin şarj olma şekli de bağlantılı falan filan. Ama demek ki yani aslında Bluetooth'u sürekli kapalı tutacaksınız. Ben onu da hiç kullanmıyorum. <gülüyor> yani ihtiyaç duymadın sürece kapalı tutmak anlamlı. Bir de bu yeni telefonlarda şey var. Bluetooth açık tut. Çünkü mesela Bluetooth'lu kulaklıklar biliyorsun çok artmaya başladı. Ben yine normal kulaklığımı kullanayım ama... ...yeni cihazlara, yeni telefonlara karşı kendini gizle diye bir yeri var. Oraya girip onu da işaretlemek gerekiyor. Hmm. Onu nereden giriliyor? İşte şeyden bluetooth e, menüsünün içinden oraya giriliyor. Şimdi her telefonda farklı olduğu için istersen ona zaman harcamayalım. Peki. Ama şunu anlatmak istiyorum. Bu yeni bir tane şey var. E, Truva atı var. Bu cep telefonlarına kendisini şey yapan. Adı Skals. E, bu Skals çok enteresan. Bulaştı zaman bir telefona. E, telefonun içinde hani böyle küçük şekiller var ya ikonlar diyoruz ona. ...o ikonları bir kere şeye çeviriyor, kuru kafalara vesaireye çeviriyor, onların şeklini değiştiriyor. İşe yarayan çoğu programı atıyor. Ondan sonra eğer e, bu, bunu temizlemeye yarayan programlar varsa telefonda onu gidip iptal ediyor, onu kapatıyor, atıyor telefondan. Onun yerine kendisi iki tane, e, iki ayrı e, cins e, şey yüklüyor, e, virüs yüklüyor telefona. Yani tebrik ediyorum. Bu arada TrueWat'ın ne demek olduğunu da söyler misin? Tabi turvatı atı yani bir cihaza bu telefon bilgisayar fark etmez ulaşıp bizim tarihimizdeki turvatında atında olduğu gibi dışarıdan fethedilemeyen kaleyi içeriden fethetmeyi hedefleyen bir yazılım kötü niyetli bir yazılım türü. Bunu hatırlarsan bilgisayarlarda en çok şeyde konuşmuştuk turvatı atı bulaşan bir cihaz uzaktan çok rahat yönetilebilir. Uzaktan e, o odadaki sesler dinlenebilir, webcam varsa, kamera varsa uzaktan o oda seyredilebilir gibi kötü şeyler yapabiliyordu turvaltları bilgisayarlarda. Şimdi telefonlarda henüz o kadar seviye gelmediler. Ama artık yeni telefonlarda da hepsinde neredeyse kamera var biliyorsun. Doğal olarak her telefonda bir ses özelliği var. Dolayısıyla yeni turvaltları üzerinden biz farkında olmadan belki e, hani 30 metre ötedeki bir telefondan e, bizim bu aradaki konuşmamızı dinlemek gibi şeyler de mümkün olabilecek. Korkunç bir şey Korkunç bu sorma. Yani hiç hoş değil. O yüzden <gülüyor> bu e, telefonlar üzerindeki temel güvenlik özelliklerini bizler kullanıcılar olarak sağlamalıyız elbette ama... ...benim daha da önemsediğim bu büyük telefon üreticileri. E, bu e, turvatlarına karşı biraz daha temel önlemler almalılar ki e, bunlar bulaşamasın. Yoksa çok ciddi özel hayatımız tehlikeye girmeye başlayacak. Peki Murat yani telefon telefondur. Benim hayatımdaki e, en, önemli en önemli cihazlardan biri. Cihazlardan biri. Böyle aslında nam salmışımdır ben. Ama yani bunu biraz dejenere mi ettik? Yani telefonu dejenere eden e, büyük, büyük büyük büyük telefon şirketleri diyeyim. Biraz da bunu buna mı... Yol açıyor, itiyor. Sonuçta onu o alet olarak kullanmaktan başka bir şey olarak kullanmaya başlıyoruz. E, tabii ama bu biraz e, istiyoruz da yani e, ben çok iyi biliyorum e, mesela işte ablan Zeynep e, telefonda telefon özellikleri arar. Hı hı. İşte der ki ben arayayım aranayım başka bir şey yapmasın. Yani telefon rehberini bile çok fazla Kullanmaz. Kullanmaz, sadece etmez ama şimdi mecburen... Yeni mesaj çekmeyi öğrendi ama. O, şahane <gülüyor> ben de hemen mesaj atayım programdan sonra. Ee, işte bir de şey diyelim mesajı ekledi ama yavaş yavaş gelişiyor ister istemez. Şimdi e, Zeynep gibi birilerini bulma olasılığımız çok az. Artık herkes hani beni bir kenara bırakıyorum benim işim teknolojiyle ilgili. Sen de öylesin. E, ama... Onun dışında herkes ya hadi telefonu da çek şey telefon e, fotoğraf da çeksin. Hazır yanımıza bir cihaz taşıyoruz. O işe de yarasın. Hazır yanımıza bir cihaz taşıyoruz. Ajandamızla içinde dursun. Hazır yanımıza bir şey yapıyoruz. işte ben bunun üzerinden radyo da dinleyeyim. Müzik de dinleyeyim. Onu da yapayım, bunu da yapayım deyince ister istemez telefon üreticileri bu isteklere cevap vermek zorunda kalır. Ve tabii o da daha akıllı, daha becerikli telefonlar e, üretilmesi neden oluyor. E tabii kötü taraftakiler de bunu kendi yararlarına kullanıyorlar. Peki e, bunun karşısında yani bu şimdi Truva bahsettik ya da herhangi başka bir e, saldırı çeşidine karşı e, oluşturulmuş hazır e, güvenlik programları var mı? Evet artık için? yavaş yavaş artmaya başladı yavaş yavaş olmaya başladı. Nasıl bilgisayarımıza sahipsek e, internete bağlamadan kullanmadan mutlaka bir antivirüs yüklemek istiyoruz. Artık yanımıza yeni, bir de bu çıktı şimdi bir de telefonumuza antivirüs ee, hmm. yüklememiz lazım. Ee, bununla ilgili normalde yapmayız programlarımızda biliyorsun ama bu henüz ücretsiz olduğu için ve ben hani işe yarayacağını düşündüğüm için e, göster, şey söylemek istiyorum. Ee, mobile e, M-O-B İ-L-E A-V yani mobil antivirüs gibi düşünebiliriz. MobileAV.com diye bir web sitesi var. Ee, bu web sitesinden e, şu an için ücretsiz ...indirmek mümkün. Bir de phone AV var... ...yani te telefonun İngilizce yazılışı... P -H -O -N -E, ...p-h-o-n-e... ...phoneAV... ...antivirüsün baş harfleri nokta com ...bu web sitelerinden bir tanesinden... ...bu şu an için ücretsiz olan... E, ...antivirüs yazılımlarını alıp... E, ...becerikli telefonu olanlar... ...yani işte bu üzerine program... ...yüklenebilir, o farklı farklı... ...oyunlar yükleyip bunu çalıştırılabilir... ...işte Java oyunları yüklenebilir... İşletim sistemi olarak Symbian dediğimiz işletim sistemini destekleyenler... Hele Bluetooth kullanıyorsanız. Hele Bluetooth kullanıyorsanız bunu açık tutmanız gerekiyorsa mutlaka bu programı yüklemekte çok yararlı. Peki bunu da diğer e, antivirüs programları gibi tekrar yenilemek, e, kontrol etmek gerekiyor mu Murat? E, şimdilik e, çok e, mobil bilgisayarlar üzerinde, pardon telefonlar üzerinde çok ciddi bir e, hızlı bir şey üretimi olmadığı için... Virüs turvatı türevi şu anda böyle çok düzenli haftada bir güncellemek gibi bir durum yok. Ama e, şu andaki atıyorum önümüzdeki bir ay bir buçuk ay bizi götürür ondan sonra da bir gidip bakmakta yarar var. Ama biz de bu konuyu hakikaten takip ediyor ve e, yeni gelişmeler hakkında bilgi veriyor olacağız. Mutlaka programımıza vermek zorundayız çünkü düşünebiliyor musun bir anda telefonunun... Çalışması hale geldiğini. Düşünebiliyorum işte dün benim arkadaşımın başına gelen oydu. Yani bir cevapsız çağrı geliyor. Evet. Ondaki numaraya bakmak istiyorsun ya yani Dedim, çok, duymamışım çok, çok, diye. Onu bastığı anda bütün telefon e, ve bütün bilgiler siliniyor. Yani adres e, telefon e, numarası listesi bile yok oluyor. Ay yazık. Demek ki bu da işte şu biraz önce bahsettiklerimizden bir tanesi. Tabii silinmesi çok kötü hele değil yoksa. Ama ben bir de şundan da korkuyorum. Bu yeni Truva sadece silmek bir yana bizim bütün e, SMS mesajlarımızı, bütün telefon rehberlerimizi çalıp çalacaklar iki gün sonra. O da hani birçok insanın çok özel bilgileri var. Telefon rehberi de özel, SMS'ler çoğu zaman özel, e, çok özel fotoğraflar olabiliyor telefonlarda. Evet, korkunç bir şey bu. O yüzden ona çok dikkat etmek gerekecek. O zaman e, telefonlar da artık bir risk diyoruz ve de e, web sayfasının tekrar adresini verelim istersen ikisinin birden. E, bir tanesini verelim, oradan öbürüne yönlendirme var, var zaten. Fon A-V, P-H-O-N-E-A-V nokta kom. Kom. Peki. E, haftaya çarşamba, ben böyle sesim birazcık <gülüyor> e, düştü, değil düştü değil çünkü gerçekten çok... E, Korktuğum bir şey bu onun için özellikle dinleniyor olmak ya da mesajlarımın ya da resimlerim falan çalınması korkunç şeyler bunlar tabii onun için düştü ama haftaya çarşamba sizlerle tekrar e, düşmemiş olan sesimizle karşınızda <gülüyor> olacağız. Finize güvenli günler diliyorum. Hoşçakalın.